Bilgi çağının hukuku Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü Hukuk ve teknoloji ilişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar 94.9 Açık Radyo'dan hepinize güzel bir gün, iyi bir hafta diliyoruz. Bilgi Çağın Hukuku programında ben Murat Lostar, program ortağım Avniye ile beraber. Bugünkü konuğumuz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yardımcı doçant doktor Nilgün Başalp, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Nilgün. Hoş bulduk. Ee, Nilgün Başalp aslında iki önceki yayın dönemimizin son iki programını beraber kapatmıştık. Evet. Sizinle hatırlarsınız. Evet. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden e, Medeni Hukuk Kürsüsü'nde görevli Sayın evet. Başalp. Ama e, uzmanlık alanı, ilgi alanı e, kişisel verilerin korunması hukuku değil mi? Özel evet. hayatın gizliliği ve... Evet. Yani 2004'te master tezimi bu alanda e, yayınlamıştım e, yazdığım master tezimi bu alanda yayınlamıştım e, üzerinden de epeyce zaman geçti ama e, hem güncel bir konu her zaman güncel o yüzden takip etmesi son derece keyifli Hı, bir de kitap e, var kitap da var e, yayıp maalesef yenilenmedi umarım en kısa süre içerisinde yeni bir haliyle yeni bir şekliyle karşımıza çıkacak nasıl olsa kanunun çıktığı yok <gülüyor> Plan hikayesine döndü maalesef evet, evet. evet. Ee, bizim programda bu konuda ne gün yaptığımız son e, söyleşi de e, uluslararası bir toplantı düzenlenmişti İstanbul'da evet. değil mi bu kanunla ilgili evet kişisel verilerin korunması kanunu Türk Türk Türkiye kanunu e, sadece Türk hukukçular değil e, yabancıları da konuşturmuştık evet. Eli kulağındaydı. İki yıl oldu. Evet, Bunun aynen öyle. Hep öyle. Elif Küzeci ile de aynı konuyu konuştuk. O da bu konuyla yakından ilgili hukukçularımızdan biri. Ee, sıra Nilgün Başak'ta bir dinleyelim bakalım kanunun hikayesini. Bu el ve kulak nasıl birbirine uzak olabiliyor? <gülüyor> Keşke daha e, tab tabii ki daha yakın olsa ümidimiz de o yönde çünkü yıllardır biz de ütopik çalışmalar yapıyoruz maalesef e, bir gün ger gerçekten kanun olarak yürürlüğe girebileceğini görebilecek miyiz acaba onun endişesini hakikaten taşıyoruz maalesef e, yurt dışına baktığınızda aslında çoktan hani kanunlaş birçok Avrupa Birliği ülkesi yani bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve e, dünyada Avrupa Birliği'ni takip eden de birçok ülkede e, bu konunun Kanuni bir zemine dayandırıldığını tespit etmek mümkün. Yani dünyanın gidişatı varacağı nokta bu. Bizim de bu treni yakalamamız gerekiyor. Türk yasa koyucusunun da aslında ben bu bilince sahip olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki orada bir siyasi irade konusunda bir aksaklık, bir eksiklik var. Umarım yakın bir dönem içerisinde bu eksikliklerimiz de tamamlanır. Bu konudaki uluslararası sözleşme 80 Eski tarih bir Avrupa Konseyi'nin bir 80 uluslararası 80, bir sözleşmesi var. Biz onu e, imzaladık ama maalesef onay kanununu hala çıkarmadık. Yani 80'lerde imza ettiğimiz metni hala onay kanunuyla yürürlüğe koymadık. Uluslararası kanun ya da kabul görmüş şeyde bir süresi var mıdır? İçtihat yani, mı dersiniz ne diyorsanız? Hı. Yani hani uluslararası bir kanuna bir ülke taraf olduğunda onunla ilgili uyum... Kanununu şu kadar zaman içinde çıkartması zorunludur ya da şu kadar zaman içinde çıkartması etiktir, doğrudur, beklenir? Ee, Avrupa Konseyi gibi e, uluslararası yapılar bakımından e, düşünüldüğünde aslında böyle bir hani son... ...işte yürürlüğe koyma tarihi gibi tarihler öngörülmüş değil. Hı hı. O tarz örgütlenmelerin aslında bünyesine yabancı bir düzenleme bu. Ama Avrupa Birliği kendi silinin yürürlüğe koyduğu direktifler bakımından her zaman böyle bir sınır koyar. Ve o sınırın ihlali halinde de Avrupa Birliği kuran anlaşmayı ihlal etmiş olursunuz. Avrupa Birliği üyesi ülkesi olarak. Avrupa Birliği üyesi olmadığımıza göre bu konuda azar işitmiyoruz sayılır. As aslında. Saymazdı. ilerleme raporlarını. Evet. Aynen. Ee, bu rahatlık ondan diyeceğim ama artık Avrupa Birliği'ni de çok fazla önemseyen devlet politikalarını Görmez olduk ee, sanki. Yani uzun bir dönem sanki öyle gibiydi ama son bir iki aydır hani özellikle e, başbakanımızın Brüksel'e yaptığı ziyaret e, eğer yani Ocak ayının sonunda yapılan ziyaret eğer düşünülecek olursa o rotada yine bir e, değişiklik olacağı tahmin edilebilir. Belki ama hani ben de öte taraftan hani yani hemen her bölge ve bize benzeyen ülkede olduğu gibi biz de seçim öncelerinde hani bırakın işte herhangi bir dış tarafı Avrupa Birliği de istisna değil herkes unutulur hatta dışarıdaki halk bile unutulur seçim <gülüyor> ve oy kaygısı hariç hani hep ona yani bu doğal mı diyeceğim bilmiyorum ama alışık olduğumuz durumu yaşıyoruz bence. Evet uluslararası destek arayışıyla zannedersem son hani ziyaretlerin sebebi özellikle bizim iç politikada gündemimizi meşgul eden çok e, önemli konular var. Bu konularda biraz hani yurtdışından dışından da destek alma gayreti ve Avrupa Birliği politikalarına uygun davranıcıdan ilişkin zannedersem taahhütler de, e, verilmiş oldu orada. Ama ne derece bunlar gerçeğe uygun olur hep beraber göreceğiz. Şimdi o, o işin dostlar alışverişte görsün boyutu onu bir an için e, bir kenara koyalım. Ee, biz içeriye bakın, evin içinde hı hı. neler oluyor. Her ne kadar kişisel verilerin korunması kanunu hala çıkmadıysa, bir rivayete göre seçimlerden sonraya kalmış ise. Çünkü evet. pek yakın bir geçmişti. Aa, geliyor geliyor meclise genel konuda geldi gelecek dendi. Ee, ben artık şeyini unuttum. Yani bakanlar 8, 18, Kurulu'nda ne? imzaya o. açıldı. En son aşaması bu Bakanlar evet. Kurulu'nda imzaya açıldı denildi. Ama ondan sonrası ne oldu bilmiyorum. İşte Orada kaldık. Bir geri gönderildi dendi galiba. Ee, i̇şte Adalet Bakan tekrar üzerinde çalışılsın diye, diye, diye ama gönderildi. şimdi tekrar Bakanlar Kurulu'nda yani son iki üç hafta önce tekrar imzaya açıldı denildi. Ee, böyle bir duyum aldık. Hı hı. Ama ondan sonrası işte seçim sonrasında kaldığına dair yine yeni söylentiler oldu. Peki ülkemizde özel hayatın gizliliğini koruma hakkı, özel hayatın korunmasını talep hakkı... ...genel hükümler ve anayasa çerçevesinde yine de hukuki Hadi. koruma altında teorik olarak değil mi? Bu 5651 sayılı kanuna getirilen yenilik demeye dilimin varmadığı... Evet... Ee, biçimsel değişiklikler metamorfoz artık nasıl değerlendirilirse onların içinde en önemlisi özel hayatın gizliliğini ihlal evet. halinde ee, yıldırım servis erişim engellemeler vesaireler evet. filan bu bir çelişki değil mi eğer hmm. bu kadar önemsiyorsa kanun koyucu yürütme Neyse özel hayatın gizliliği konusunu o zaman önce kanunu çıkarttı bir görelim. Yani bu nasıl oluyor bu nasıl bir yasama mantığıdır? <gülüyor> Zannedersem son dönemlerde her sabah artık Sizce? yani resmi gazeteye baktığımızda her gün resmi gazeteye baktığımızda bizi böyle şoke eden değişiklikler görebiliyoruz. Zannedersem son ya Örneğin işte dün akşamki Son Mükerrer gazeteye baktığınızda Orada yine bu gizli dinlemelerle ilgili bazı yeni düzenlemeler Yapıldı CMK 135 ile ilgili olarak Ve ardından da işte meclis tatil edildi Bir 15 günlük şimdi hani seçim çalışmaları Sebebiyle bir tatil süreci var Evet Alelacele getirilen düzenlemeler, acaba bu düzenlemelerde gerçekten çok düşünüldü mü? Neresi, ne, hangi e, değişiklik itibariyle hangi hakka müdahale ediyoruz? Acaba bu müdahale anayasa göre, anayasaya göre değerlendirildiğinde ne derece hukuka uygun? Çok sorulduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle bir hani olası zararları engelleyebilmek, minimize edebilmek için yapılan böyle bir e, önleyici çalışmalar bunlar. Öyle gibi görünüyor. <gülüyor> Bu arada sevgili dinleyicilerimize minik bir açıklama borcumuz var. Dün akşamki resmi gazete dediniz. Evet. Sevgili dinleyenler bugün cuma gecesi biz bunu stüdyoda kaydediyoruz. Sayın İlgün evet. Başalp'in pazartesi sabah canlı yayınımıza gelme e, olasılığı olmadığı için. E, yani dün akşamki dediği evet. perşembe, perşembe akşamı. Evet 7 perşembe Mart, 7 Mart evet. 7 Mart perşembe ...tarihli günkü... Mükerrer. Resimlerde. Mükerrer, evet. Ee, evet, peki şimdi... ...kulağımıza geldiğine göre... ...magazin programına döndürdük bu arada. <gülüyor> ne yapalım bugünden ...o kadar yoğun... <gülüyor> ...komikleşti diyeyim artık... Evet. ...trajik demeyeyim de. Ee, biz de işi böyle biraz... ...bu açılardan da... ...almazsak zaten... ...sakin kalmak mümkün değil... Ee, devam edeyim kaldığım yerden Kulağımıza <gülüyor> geldiğine göre kişisel verilerin korunması kanunumuzla evet. ilgili olarak yeni bir konferans hazırlığı içindeyim şimdi hayırdır? Evet aslında Elif Küzeci ve Yücel Saygın'la birlikte çalışıyoruz biz bir İstanbul Privacy Platform adı altında bir işte veri koruması hukuku'nun hukuk çalışmalarının yapıldığı bir ortak böyle bir platform bir zemin yaratmaya çalışıyoruz şimdi de Haziran ayı 9-10 Haziran için planladığımız toplantı yine bir uluslararası konferans olacak. O uluslararası konferansın ilk gününde hem sosyal medya ve kişisel verilerin korunmasına hem de eğitimde kişisel verilerin korunmasına tartışacağız. İkinci günde de sağlık alanında kişisel verilerin korunması tartışılacak. Hem işte bir Haziran gizli olaylarının yıl dönümü aynı zamanda hı hı. o tarih, o hafta içerisinde yapılacak bu toplantımızda aslında tekrar hani ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve sosyal medyanın çarpıcı rolü üzerinde durma niyetiyle olacak. Bu arada hani kişisel verilerin korunması ve sosyal medya ve ifade özgürlüğü üçlüsü bir taraftan bir açıdan baktığımızda hep aynı yöne giden şeylermiş gibi gözükse de bir başka açıdan birbiriyle çelişmiyor mu diye düşünmüş siz dinlerken ee, kişisel verilerin korunmasına bugün internet ortamında en büyük darbe isteyerek istemeyerek evet. anlamında söylemiyorum. Sosyal medya tarafından yapılıyor. Evet. Yani sosyal medya insanların kişisel verilerini alıyor. Tabii kişilerin de Teorik rızalarıyla ve bunu her yere atıyor, basıyor. Yani herkesin erişimini <gülüyor> sağlıyor. Evet. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Yani e, şimdi şöyle e, çok özellikle... Çok fazla bir, bir evet. yapacağım. tabii. yapmak tabii. istediğimi fark ettim. Soruya başlasın, cevaba <gülüyor> başlamadan önce. O da şu. Ee, siz zaten sosyal medyadayken kendinizle ilgili bir şey ortaya koyuyorsanız bu zaten sizin bir rızanızı gösterir. Oysa ben bunu çok fazla önemsemiyorum. Ama biz beş on kişi beraber dışarıda bir yerdeyiz. Bir fotoğraf çekildi. Ve bu 8-10 kişiden sadece bir tanesi bu fotoğrafı sosyal medyaya koyduğunda bir de fotoğrafın içindeki insanların isimlerini yazarak o isimleri belirlediğinde evet. aslında teorik yani benim e, kişisel haklı özgürlüklerimi engellemiş gibi geliyor. Ben çünkü internet olmak istemiyorum mesela. Evet. Şimdi, siz Şimdi şöyle kişilik hakkının ihlali tabii ki burada gündeme geliyor. Biz kişilik hakkının ihlali denildiğinde hep işte klasik savunma araçlarımızla aslında hareket ediyoruz. İşte bu şekilde de sosyal medya içerisinde yer alması aslında benim hani kendi resmim, kendi görüntüm üzerindeki kişilik hakkımın rızamı olmaksızın yer alması ihlali anlamına geliyor. Ve klasik işte... Ara, korunma araçlarından burada yararlanabiliyorum İşte dava açabiliyorum Dava yoluyla kaldırılmasını isteyebiliyorum Bunlar klasik araçlar Ama bu hızlı teknoloji Karşısında yetersiz kalıyor hı hı. Ee, Kişisel verilerin Korunması aslında burada devreye Giriyor burada sosyal medyada Gerçi sosyal medya Denildiğinde işte Facebook olsun Twitter olsun bu ortamlarda kişisel verilerin aslında gereği gibi korunmasını sağlayabilmek için bu programlar ya da işte bu uygulamalar daha geliştirildiği süreçte tasarım aşamasındayken veri korumasının buna yerleştirilmesi gerekiyor. Yerleştirilmemiş olursa bugünkü ihlallerde olduğu gibi bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir müzik arası verelim mi? Tamam. Ne dinliyoruz? Benim çok sevdiğim bir parça, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes.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 4.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi Canı'nın hukuku programında bugün Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nilgün Başalp konuğumuz ee, onunla en çok konuştuğumuz konuların başında gelen e, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması konusunu konuştuk ilk yarıda. Çıkamayan Kanunumuzu konuştuk. Ee, Murat Loster sosyal medyada Kişilik hakkı ihlalleri e, hakkında olasılıkları azıcık tartıştırdı. Orada kaldık. Ben bu Haziran ayında düzenleyeceğiniz konferansta hmm. ilgili olarak bir şey daha soracağım. Tamam o konferans içinde biraz daha ifade özgürlüğü tarafını da içeriyor. Ona hiç söyleyecek bir şeyim yok ama henüz kanun yokken evet. e, bununla ilgili konferansta neyi konuşmuyoruz? <gülüyor> <yapıyorsunuz? gülüyor> Yıllardır konuştuğumuz aslında... <gülüyor> Yani Öyle. hani Öyle. şey anlamam da değil Yani bunun e, hani. Kanun yapıcıya bir yarar olmasını tabii öngörüyorsunuz. Ki, tabii ki. Şöyle şimdiye kadar ki bütün konferanslarımızda aslında amaç buydu ve bu tasarı da fiilen çalışmış olan Adalet Bakanlığı'ndaki kamu görevlileriyle de bir araya geldik. Hı hı. Hem akademik olarak tasarının yasalaşması sürecinde üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi göstermekte istiyoruz. Çünkü yıllardır bu konuda çalışan akademisyenler olarak. Evet, tabii ki evet. bu konularda bizim de söyleyebileceğimiz ve kamusal yararın da ...olduğunu düşündüğümüz birçok şey var. Dolayısıyla hani bu mecradan aslında biz de iktidara ulaşmak ve akademik olarak da görüşlerimizi dinlendirmek istiyoruz. O yüzden konferansın temel amacı tasarının tanıtılması ve varsa hukuka aykırılıklar bunların mutlaka dillendirilmesi. Hemen ben bir şey sormak istiyorum. Hangi tarihte tasarıyı en son gördünüz? Iı, tasarının tanıtılması derken hangi metinden hmm. bahsediyoruz? Maalesef şu son hali ne yazık ki paylaşılmıyor. Bu o yüzden çünkü bir görme <gülüyor> <bir kaybol duyun gülüyor> Şu vardır. an işte e, benim en son gördüğüm versiyon 15 Mart tarihli bir versiyon 2013. Ondan sonra tekrar hani e, gün yüzüyle görmek mümkün olmadı. Merak eden dinleyicimiz onu bu ulaşılabilir C bir olarak. Zannedersem K hayır ma maalesef bu hiçbir şekilde kamuoyla paylaşılmadı. E Sadece ha. akademisyenlerle paylaşıldı. Hani görüş ha. vermek üzere bize e iletilmişti. Hı. O çerçevede ancak inceleyebildim ben de. Ben yine konferansa döneceğim. Çünkü galiba Hı. çok şey merak ediyorum onunla ilgili. Hı -hı. Ee, işte kanun yapıcı dediğimiz zaman ister istemez e elbet akademisyenlerin yanı sıra işte Ankara, siyaset vesaire de de emin bürokratların da dahil olduğu bir yapı söz konusudur. Onlar sizin bu konferanslarınıza geliyorlar mı? Yani Her siz nasıl zaman. davet ediyorsunuz? Ya da onlar size nasıl ulaşıyorlar? Siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Yani biz aslında orada gerçekten güzel bir işbirliği yakaladığımızı düşünüyoruz. Ee, ve e, bu biz konu... Biz derken... Pardon? Yani akademisyenler olarak yani Yücel Bey işte Yücel Saygın Elif Küzeci ve ben üçümüz birlikte bu tarz Hı. konferansları işte Kurumsal geçen sene bu İstanbul Privacy kişisel Platform galiba. evet kişisel ilişki tabii ki bunlar kişisel ilişkiler yoluyla başlayan çalışmalar idi. Ama hani çok az sayıda akademisyeniz ve küçük bir ekip orada bu tasarımın üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla yıllar içerisinde ister istemez böyle bir hani karşılıklı güven de oluştu. ve bu yüzden de çalışmalarımızı paylaşabiliyoruz. Ama tabii ki ne derece bunlar e, yasa yapım sürecinde dik, görüşlerimiz dikkate alınıyor. Bu başka bir soru işareti. Ama biz hani görüşlerimizi iletebiliyoruz. İyi niyetin sonu yok. <gülüyor> ama hani evet. bunlar nasıl olsa dinlenmeyecek diye yapmamak da aynen, bir aynen. çözümü de yaklaşım olamaz. Evet. Zaten ama şey yani biz şimdi Akademik olarak da görevimizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle eksiklikleri de işaret ediyoruz. Ama e, eksikliklerin neler olduğunu sadece bizlerden duymuyorlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği de yakıyla takip ediyor. Özellikle hı hı. bu e, işte Avrupa Birliği süre, ilerleme e, raporunun hazırlandığı süreçte e, sürekli olarak zaten Türkiye'deki mevzuat e, geliştirme çalışmaları kontrol ediliyor. Bu çerçevede de Avrupa Birliği de yakıyla tak, ta, takip ediyor. Benzer şekilde yurt dışından da katılımcılar olacak demiştiniz. Tabii ki. Orada tabii Avrupa ki. Birliği'nden katılıyor. Var i̇stiyoruz, özellikle... Evet istiyoruz özellikle hı hı. Avrupa Birliği'nde bu veri koruması reformu ile ilgili olarak çalışan Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği Komisyonu'nun veri koruması konusunda çalışmaları e, önemli üç ayrı bölüm tarafından ben onu yönetiliyor. Aklınızda ise evet. paylaşabilirsiniz. Kim ne gibi Nasıl bir görev yaklaşımları yani, var, e, var? Temel e, olarak şimdi özellikle onların e, meşgul olduğu temel konu veri koruması reformu. Avrupa Birliği'nde hani halihazırda hazırda tartışılan ve e, işte bir regulasyon olarak e, düşünülen e, regulasyon tasla gündemde tartışıyor. Bununla ilgili yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Bir de normal süreç içerisinde diğer üye ülkelerde ki veri koruması çalışmalarını takip eden bir çalışma grubu var ve bu çalışma grubu içerisinde aynı zamanda Aday ülkeleri de takip eden görevliler var Dolayısıyla bu insanlarla da bir iletişim sağlayabilirsek onları da toplantımıza davet edebilirsek bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Ha ilk temaslarımızı kurduk, davetlerimizi yaptık. Umarım icabet ederler. Umarım. Ee, birazcık da bizde özellikle son dönemlerde yapılan e, kanunların niteliğinden bahsetsek. Yani e, kalite kontrol aygıtı olsa bir tane evet. kanunların kalitesini kontrol eden torba kanunu mesela yapım evet. tarzı vesaire. Evet. Şimdi siz aslında medeni e, hukukçu... okuyucusunuz değil mi? E, kanun yapma tekniği açısından e, torba evet. kanun konusunda Nilgün Başarp ne düşünüyor? E, aslında bir hukukçu olarak son derece takibi son derece güç. Çünkü bir yasa metnini açıyorsunuz. Resmi gazetede işte bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun başlığını gördüğünüz anda kalbiniz artık çarpmaya başlıyor. Çünkü nereye, hangi düzenlemenin yerleştirildiğini gerçekten tespit etmek ve üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Ee, aslında özellikle büyük kanunlarda yapılan değişiklikler tek bir başlık altında yapılmalı. Yani, tek bir, yani o kanuna özgü bir başlık altında yapılmalı. Yoksa bir torba şey kanunu şeklinde değil çok pardon öldüm galiba Hı. yine naif bir soru ben bazen böyle aklıma geliyor bu torba kanunun e, mucidi biz miyiz Sanmıyorum yani Yani, özel ülkeler, <gülüyor> yani Ben de torba çok yapan. bu konularda çok bilgi sahibi değilim Özellikle bu hani hukuk tarihi bilgisini de gerektiriyor Bu soruya doğru cevap hmm. verebilmek Ama geçenlerde gazetede ben de e gazetelerden öğrendim Roma hukukunda e böyle bir e şey varmış Böyle bir düzenleme e mantığı gelişmiş Ve orada yasaklanmış hatta Tor hmm. Torba kanunu değil Torba yasa değil torba yasa varmış <gülüyor> Aha, evet. ee, Pervin Sümer sevgili dinleyiciler Roma bu evet. konusunda evet. bu konuda uzman ee, ararsanız e, arama evet. motorlarından Pervin Sümer'in kitabında var Somer, Somer pardon, evet, Pervin düzelttim. Somer Roma'da torba yasalı yasalı ilginç çok ilginç <gülüyor> Bunu evet. yasaklayacak olan bir yasa mı varmış orada? Yoksa bu anayasanın bir parçası mıymış gibi? Ne zaman ben... Yani böyle <gülüyor> bir... E, bu yapılmış zannedersem. Hani okuduğum çok kısıtlı ve kıt bir kaynaktan Hı -hı. E, bu bilgiyi aktarıyorum. Böyle bir çalışma yapılmış o dönemlerde. Ama bunun hani doğru olmayacağı kanaatine varılmış ve bu yasaklanmış Hı -hı. deniliyor. sizin üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde... Hı -hı. E, ...Yaman Akdeniz Kerem Altıparmak... Ee, i̇nsan Hakları Hukuku bağlamında bu 5651 sayılı kanunla ilgili olarak bir eğitim programı düzenlemişlerdi oraya katıldım ben. Onun açılışında konuşma yapan e, Sayın Turgut Tarhan'ın şöyle e, bir cümleyle bitirdi konuşmasını. Ben de süremiz doldu galiba Volkan parmağını sallıyor. E, bizim sözümüzü öyle bitireyim sizden sonra son sözünüzü alalım. Roma hukukunda "necessitas non habet legem diye bir kural var. Ee, Türkçesi zaruret halinin yasası yoktur. Hmm. Ama Acaba içinde bulunduğumuz dönem bir zaruret halimidir Bu yoruma tabi tabii. <gülüyor> Son sözünüzü alalım, evet. dinleyicilerimizden izin isteyelim. Ben de ufak bir duyuruyu belki paylaşmak isterim sizinle. Biz de e, hocamız Leyla Keser Berber'le birlikte bir e, sertifika programı düzenliyoruz. 29 Mart tarihinde özellikle 56-51 değişiklikleri ve veri koruması konusundaki son e, işte e, tasarım çalışmalarını ve Avrupa Birliğindeki gelişmeleri e, inceleyeceğimiz bir sertifika programı olacak 29 Mart tarihinde aynı zamanda da e, Bedi e, e, Kaya da aynı şekilde destek verecek hı hı. bu değişiklikleri nasıl olduğunu anlayabilene aşk olsun diyeceksiniz yani bir Evet, biz, evet neler değiştirildi bir e, anlatmak istiyoruz <gülüyor> Çok güzel Çok Teşekkürler Nilgün Başak Sağ olun. İyi bir hafta diliyoruz tekrar sevgili dinleyenler Hoşçakalın Hoşçakalın hoşça kalın. Bilgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostlar